Boş, Yaşam İçin Teknoloji Merhaba, Greenpeace, İzmir'de boş bir alandaki ithal plastik atıkların çevre koşullarına uygun olmayan şekilde depolandığı gerekçesiyle ilgili kişiler hakkında suç duyurusunda bulundu. Aldığı bir ihbar üzerine alana giden Greenpeace, yetkilileri yanında bir ev bulunan alanda ithal edilen plastik ambalaj atıkları olduğunu görüntüledi. Greenpeace Akdeniz, tonlarca plastik atığın bulunduğu alanın Kime ait oldu, atıkların nereden, ne zaman oraya getirildiği ve neden denetim yapılmadığına dair soruların açıklığa kavuşması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na göreve çağırdı. Greenpeace Akdeniz ekibinden Deniz Bayram şöyle konuştu. İzmir Kemalpaşa'da depo alanı olmayan ve çevresinde tarım arazileri olan bir bölgede ortaya çıkan tonlarca plastik çöp bir süre önce Türkiye'ye yönelen plastik çöp ithalatının nasıl bir çevre suçuna neden olduğunun açık bir kanıtı. Tonlarca plastik atık çöp içinde İtalya menşeili plastik çöplere rastladık. Bugün doğaya karşı işlenen bu suça karşı İzmir Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduk. Bu çöplerin hukuksuz bir şekilde nasıl Türkiye'ye geldiği, ne zaman geldiği, neden denetimlerinin yapılmadığı ve bu suçun sorumlularına ilişkin ceza soruşturma sürecini takip edeceğiz. Türk Ceza Kanunu'na göre atıkları izinsiz olarak ülkeye sokan kişiler bir yıldan üç yıla kadar hapis Cezasıyla cezalandırılır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na Türkiye'de ithal plastik çöplerinin neden olduğu çevre suçlarının... ...yaygınlaşmaması için atık ithalatını yasaklamaya ve bu konuda hukuka uygun politikalar üretmeye çağrıyoruz diye konuştu. Bodrum'da yapılması planlanan rüzgar enerji santralleri çevreye ve tarihi alanlara verileceği zararlar nedeniyle iptal edilmişti. Aynı firma aynı yerin yakınında yine "çet gerekli değildir kararı alarak res kurmaya kalkınca... Bodrumlu köylüler yeniden ayaklandı. Güvercinlik, Çamlık, Pınarberen, Kumkoy, Yalı Çiftlik, Kızıl Ağaç köylüleri Rüzgar Enerji Santrali iptali için Muğla 1. İdare Mahkemesi'ne dava açtı. Mahkemede reslere değil kurulduğu yere karşıyız diyen köylüler Danıştay kararına rağmen aynı firmaya aynı yerde ÇED gerekli değildir karar verilmesine tepki gösterdi ve bu kararını da iptal etmesine talep ettiler. Doğa Araştırmaları Derneği, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün kapatılması süreciyle ilgili 124 Doğa Koruma Kuruluşu'nun imzaladığı bir duyuru paylaştı. Bu duyuruyu birlikte okuyalım. Cumhurbaşkanlığı makamına onaylanmak üzere sunulan kararname taslağı ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün kapatılarak Orman Genel Müdürlüğü altında daire başkanlıkları olarak yeniden düzenlenmek istendiğini öğrenmiş bulunmaktayız. Yeryüzündeki en önemli 7 gel merkezlerinden biri olarak bilinen Türkiye biyolojik çeşitlik bakımından bulunduğu coğrafyanın en önemli ülkesi. Şöyle ki tüm Avrupa kıtasında 12500 civarında bitki türü varken ülkemizdeki bitki türü sayısı 11707 olarak belirlenmiş. Bu sayı yeni bulunan türlerle her yıl da artmaktadır. Bunlardan 3449'u yeryüzünde başka hiçbir ülkede bulunmayan ülkemize özgü türler. Türkiye için yeterli görünmese de bu zenginliği korumak için Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü bünyesinde 45'i milli park, 30'lu tabiatı koruma alanı, 81'i yaban hayatı geliştirme sahası olmak üzere toplam alanı 3,2 milyon hektarı aşan 598 koruma alanı ilan edilmiş durumda ve yönetilmekte. Ülkemizin doğasının korunması ile ilgili diğer bir kurum olan Tabiat Varlıkları Koruma Genel Müdürlüğü'nün bünyesinde ise 18 özel çevre koruma bölgesi ve 2000'e aşkın sit alanı ve tabiat varlığı bulunmaktadır. Türkiye, başta biyolojik çeşitlik sözleşmesi olmak üzere, doğanın ve biyolojik Çeşitliğin korunması ile ilgili hemen tüm uluslararası sözleşmeleri taraf olmuştur. Mali ve insan kaynaklarının yetersizliği, kurumlar arasındaki işbirliği ve koordinasyon eksikliği ve yetki karmaşası, idari ve sosyal problemler nedeniyle arzu edilen seviyede koruma ve yönetim yapılamasa da bu sözleşmelerin gerekleri yerine getirilmeye çalışılıyor. Yıllardır kamuoyunda doğa korumayla ilgili daha güçlü bir yapının oluşturulması beklenirken 1982 ve 91 yıllarında denenen ve doğa koruma adına çok başarısız olan bu yapıya yeniden dönülmesi ülkemiz doğasına yapılabilecek en büyük kötülük olacak. Çünkü doğa koruma orman alanlarının dışında göl, sazlık gibi sulak alanları, stepleri, bozkırları ve yaşam ortamlarında da varlıklarını sürdürmeye çalışan tüm canlıları kapsamaktadır. Doğa koruma ile ilgili uluslararası sözleşmelerin ülkemiz adına takibinden ve Avrupa Birliği katılım sürecinde doğa koruma direktiflerinin uyumundan sorumlu bir genel müdürlüğün daire başkanlığı düzeyine düşürülerek etkisinin azaltılması ve ülkemiz doğasının korunmasına zaafa düşürecek hale getirilmesi, uluslararası platformda da ülkemizin itibar kaybetmesine, Avrupa Birliği katılım sürecindeki görüşmelerde ülkemizin elinin zayıflamasına neden olacak deniyor. Umarım bu karardan dönülür. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün kapatılarak Orman Genel Müdürlüğü Altının Daire Başkanlığı olarak düzenlenmesi taslak çalışması sürerken, PTT tarafından Akdeniz bölgesinde yer alan Köprülü Kanyon Milli Parkı ile Güney Anadolu, Anadolu bölgesinde yer alan Nemrut Dağı Milli Parkı görselleri ile hazırlanan 2 adet anma bloğu ile Doğa Koruma Alanları ve Milli Parklar konulu anma pulları serisi Türkiye'nin 7 bölgesinde yer verilerek tamamlandı. Söz konusu filatelik ürünlerin satışıyla aynı tarihte Adıyaman PTT Merkez Müdürlüğü ile Antalya Güllük PTT Merkez Müdürlüğü'nde ilk gün damgaları kullandırılmaya başlandı ve bu şekilde milli parklar anılmaya başlandı. İronik olmuş. iklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esen kalın.